1631, numaralı konu, Hz. Ömer'in bir kişiye dua adabını öğretmesi ve i̇bn Mesud'un seher vaktinde dua etmeleri, evet, Hz. Ömer bir gün adamın birinin fitneden Allah'a sığındığını duydu, bunun üzerine ona, ben senin bu duandan Rabbine sığınıyorum, sen Allah Teala'ya sana mal ve çoluk çocuk vermemesi için mi dua ediyorsun, dedi, bir başka rivayette ise şunları söylemiştir, sen Allah'ın sana mal ve çocuklar vermesini istemiyor musun, Fitneden Allah'a sığınmak istediğinizde onun insanı sapıklığa ve kötü yola sevk edenlerinden sığınınız. Muharib bin Disarin amcası şöyle anlatıyor: "Bir gün seher vaktinde Abdullah Mesud'un evinin yanından geçiyordum. Onun şöyle dua ettiğini duydum: 'Ey Allah'ım, beni çağırdın, bunun için dergahına geldim, emrettin, sana itaat ettim. Şu seher vaktinde günahlarımı bağışla.' Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona: 'Seher vaktinde söylediklerini işittim.' dedim. Bunun üzerine o Ya'kûb" A, S, da, bize af talebinde bulun, diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti, dedi.